Nasuh tövbesi Kur'an-ı Azim'in yüce Allah şöyle buyuruyor. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tevbeten nasuha. Ey inananlar, ey iman edenler. Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Ne demek nasuh tövbesi? Bazı hikayeler uydurulmuş bu konuda. Evet. Aslı astarı yok. Yani tellak nasuh diye biri varmış. Efendim şöyle yapmış, böyle yapmış, işte günahı bağışlanmış, hayır. Böyle bir hikaye uydurmadır. Aslını öğrenelim inşallah. Şey evet. Şimdi nasuh kelimesi Arapçada halis, katıksız, içine hile katılmamış, yabancı madde karıştırılmamış nesne demektir nasuh. Yani saf, evet. katışıksız, halis anlamında. Tövbe de yani içinde yalan dolan olmayan samimi, gönülden ihlaslı. kopup gelen samimi ifadelerle, samimi duygularla, ihlasla yapılırsa o tövbeye işte Nasuh tövbesi denir. İnşallah. Yoksa o derler ki işte tel, e, Nasuh isminde bir adam varmış. Kadın kılığına kendini büründürmüş. Kadınlar hamamında tellaklık yapmış. E, efendim bu uzun süre böyle bu günahı işlemeye devam etmiş. Sonunda bir gün hatırı sayılır. Eşraftan birinin veya o memleketin valisinin hanımının da, o hamama gelen hanımının da bir mücevheri kaybolmuş. İşte insanlar, oradaki kadınları aramaya başlamışlar. Nasuh da, eyvah ben de aranırsam, şimdi benim erkek olduğum ortaya çıkar ve beni herhalde çok ağır, cezalarla cezalandırırlar belki de idam ederler diye tiril tiril titremeye başlamış da efendim Fani sıra kendisine gelmeden etmiş. mücevher bulunmuş hayır, o arada demiş ki ya Rabbi tövbeler olsun bir daha ben bu işi yapmayacağım bu beladan kurtulursam işte böyle niyet ettikten sonra tövbe ettikten sonra sıra kendisine gelmeden güya mücevher bulunmuş da kendisi o beladan vartadan kurtulmuş hayır böyle bir hikaye asılsızdır, aslı yoktur ama ayet kelimedeki ifadeye göre nasuh tövbesi haliyiz ilahsızlayan samiyyi olarak yapılan tövbe demek Allah razı olsun muhterem Sizin hocam açıklayıcı bir cevap